Ee, hastaneye gittiğimizde bayanların, bayan doktorlara, erkeklerin de erkek doktorlara muayene olma zorunluluğu var mı? Ee, diğer sorum da e, ben mesela hayatımda sadece iki kere gördüğüm bir insana sürekli dua etme isteği geliyor. Yani hani birbirimize söyleriz ne olur bana dua et diye. O kişiler gelmiyor aklıma özellikle o isim geliyor. Mutlaka bunun dinimizde bir yere olduğunu biliyorum. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, boşuna yaşanmadığını biliyorum. Hı hı. Bununla ilgili hocamızdan bilgi almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diyoruz. Teşekkürler efendim. Buyurun hocam. Evet. İlk sorumuz İlk hanımlar. İlk sorumuz hanımlara. Yani ilke, olarak, ilke olarak bayanların, bayan doktorlara muayene olmaları, erkeklerin de erkek doktorlara muayene olmaları Esastır. Bu şekilde davranmak gerekir. Özellikle özel e, uzuvlarla ilgili olduğunda bunun e, aranması gerektiğini, özellikle bayanlarla ilgili olduğu zaman e, mümkün mertebe mümkün mertebe bayan doktorların bulunmaya çalışılması gerektiğini söylüyoruz. Ancak e, günümüz ortamında bu mümkün mü? Özellikle kadın doğum bölümünü ayrı tuttuğumuz takdirde diğer bölümlerin diğer bölümlerde işte erkekler için erkek bayanlar için bayan doktor bulmanın zor olduğunu söyleyebiliriz. Mümkün mertebe bayan doktorlar bulunmaya çalışılmalı. Ancak bulunmadığı takdirde tedavi amaçlı olarak bu konuda alimlerimiz ruhsat veriyor. Yani bulamadı gitti işte bir erkek, bir bayan kardeşimiz bir erkek doktorda muayene oldu. Ee, sağlık nedenlerinden dolayı e, alimlerimiz buna bir cevaz veriyorlar. Hı, zaruretten dolayı mübah oluyor değil mi? Evet, evet zar yani tedavi e, olduğu için yani bunu belki zaruretle değerlendirmeyebiliriz. Hı. Ama kadın doğumla ilgili olursa, evet. bulunduğumuz yerde bir bayana gitme imkanımız varsa, varsa... Ona gitmemiz gerekir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı, çeşitli farklı farklı nedenler olabilir. Bayan doktora ulaşma imkanımız olmayabilir. Ee, bayan doktor o mesela ciddi bir hastalık olur. Ancak söz konusu olan bayan doktor o konuda uzman olmayabilir. Buna benzer farklı nedenlerden dolayı o alanda da erkek doktora gidilebilir. Ancak normal şartlarda, bayan kardeşlerimizin o alanda alanı ile ilgili bayan doktora gitmelerinin uygun olduğunu söylüyoruz. Evet. evet. Diğer soru hocam. Diğer sorumuz, Birine karşı dua etme isteği çokça geliyor. Bunun bir dayanağı var mıdır? Ne yapılması lazım? Yani birisini karşımıza alıp yani bu şekilde. Yok, birisi, aklımıza geliyor diyor. He, yani. Aklımıza gelip. Yani bir kişi ona, geliyor Neyse Ona dua, yani dua, yani duada esas olan kulum Rabbul Alemine doğrudan İstemesi, yalvarması, yakarmasıdır. Kişi mümin, Rabbul Alemine dua edecek, yalvaracak, yakaracak. Esas olan budur. Allahü Teala buyurmuştur. Ben size yakınım. İstediğiniz zaman bana yalvarabilirsiniz, yakarabilirsiniz, dua edebilirsiniz. Ve ben dualarınızı duyarım, ona da icabet ederim buyurmuştur. Şimdi e, Allah-u Teala'nın emri bu şekilde, açık bir şekilde beyan buyurmuştur. Bana dua edin, bana yalvarın, aracı mümkün mertebe doğrudan bana dua edin. Ancak eğer e, şeyse yani falan e, salih insanın hürmetine şeklinde dua ederse, onu da alimlerimiz bu şekilde yani salih kişinin hürmetine yine Allah-u Teala'dan dua istenirse, caiz olduğunu söylüyorlar. Ancak esas olan konum doğrudan Rabbin'e yalvarmasıdır, ondan dilemesidir, ona yalvarmasıdır. Evet.